Aldanmayalım, Mahi Metahın biri, ballandıra ballandıra terzilerin hilelerinden bahsediyor. Onların lafa tuttukları müşterilerinden nasıl kumaş aşırdıklarını anlatıyordu. Hıtalı bir Moğol, bu hikayeleri dinleyince birden öfkelendi. Söyle bana bu şehrin hilede en mahir terzisi kimdir? Ciğeroğlu adında bir terzi vardır ki, lafazanlıkta ve hırsızlıkta ondan üstünü yok. İddiacı Moğol, bahse girelim ki ne o ne başkası benden bir iplik bile çalamaz dedi. Meddah onu uyardı ve dedi ki, kendine bu kadar güvenme. Ben senden daha göz açık nicelerini bilirim ki onun hilesine mağlup oldular. Zarara uğramaktansa ondan uzak dursan daha iyi edersin. Bu tartışma uzayınca Moğol'un ayranı iyice kabardı ve ortalığa şöyle dedi. İşte atım. Onun üzerine bahse giriyorum. Eğer o terzi benden kumaş çalabilirse size atımı vereceğim. Ama ben galip gelirsem sizden de at isterim. Böylece Moğol ve diğerleri bahse tutuşup ayrıldılar. Gece boyunca mol terzinin hayaliyle uğraşıp durdu, uyuyamadı. Aldanmamak için orada nasıl davranacağına dair planlar yapıyor, planlar bozuyordu. Nihayet ertesi sabah. Koltuğunun altına bir parça atlas kumaş aldı ve Terzi'nin yolunu tuttu. Terzi onu saygıyla karşıladı ve tatlı diliyle bülbül gibi şakımaya başladı. Fakat aldanmamaya niyetli Moğol oralı olmadı ve kumaşı Terzi'nin önüne atarak emretti. ''Bundan bana bir savaş elbisesi biç. Belden aşağısı geniş, üstü dar olsun.'' Terzi ölçüp biçti ve elbisenin ne kadar kumaştan çıkacağını hesapladı. Bir yandan bu işleri yaparken, öbür yandan geçmiş beylerle ilgili hoş hikayeler anlatarak müşteriyi oyalıyordu. Söz ilerledikçe Moğol da içeri girerkenki hal kalmamıştı. Yumuşamış, anlatılan komik şeylere gülmeye başlamıştı. Güldükçe zaten çekik olan daracık gözleri kapanıyordu. Onun gözleri kapanınca terzi fırsatı kaçırmadı ve da göz arasında kumaştan bir parçaya kesip, Oyluğu altına sakladı. Birinci hikaye bittiğinde zavallı Moğol'un aklında ne geliş amacı ne de rehin bıraktığı atı kalmıştı. Ne olur bana bir hikaye daha anlat diye yalvardı. Terzi ilkinden daha komik bir fıkra anlatınca bizimki gülmekten kahkahalara boğuldu. Tabi Terzi de bu arada kumaştan bir parça daha götürdü. Anlatılan hikaye bitince Moğol tekrar, ''Ben ömrümde senin kadar tatlı dilli bir adama rastlamadım.'' Ömrüme ömür kattın, bana bir hikaye daha anlat diye yalvardı. Terzi, ilk ikisinden daha komik bir fıkraya daha başladı. Artık mol iyice kendini kaybetti ve sırt üstü düştü. Yerde debelenmeye başladı. Onun bu halinden faydalanan Terzi, büyükçe bir parça daha kesip sakladı. Hıtalı mol dördüncü sefer yine bir hikaye anlatmasını rica etti. Usta, merhamete gelip daha fazla çalmayarak içinden, ''Meğer komik şeye ne kadar düşkünmüş, aldanışından, zararından haberi yok.'' dedi. Moğol ise ustaya öpücükler dağıtıyor. ''Bir iyilik yap, bana daha hikayeler söyle.'' diyordu. Terzi dedi ki, e yanılıp duran adam, artık yeter. Başka bir komik hikaye daha söylersem, vay haline. Sonra atlas kumaşın daracık gelir. Hiç kimse bu işe razı olur mu? Bu sırrı anlasaydın gülmek nerede?'' Gülüşün kan beter olurdu. Bazı gerçekleri ne de güzel anlatır hikayeler. İbret verir, ders verir insana. Her okuyan pek çok ve pek farklı dersler çıkarabilir bu hikayeden. Biz çıkaracağınız derslerden en güzel şekilde istifade etmenizi temenni ederek, sadece bu ay üzerinde durmak istediğimiz konu ile alakalı ibret ders üzerinde yoğunlaşacağız için yaşıyorsun?'' sorusuna herkes farklı farklı yanıtlar verir. Kimi dünya hayatında saadet, kimi ahirette rahmet, kimi hem dünya hem de ahiretini imar için çalışır durur şu geçici dünyada. Hedef belirlemiştir herkes kendine göre. İnsanı hayata bağlayan da hedefleridir. Hedefine ulaşmak için yaşar insan, çalışır, çabalar. Bu uğurda çektiği tüm sıkıntıları hiçe sayar. Ulaşmak istediği amaçtır, konumdur hedef. Kimi zengin olmanın peşindedir, paraya sahip olabilmek için helal veya haram yolları kullanarak çalışır, didinir. Kimi eğitimi için planlar yapar, amacı akademik kariyerini yükseltmektir. Günlük yaşantısında eşe çocuğa ayıracak vakit dahi bulamaz, kafasında saç kalmaz. Kimi eşine adamıştır kendini, onu razı edebilmek için çalışır, çabalar. Hayatının tek gayesi anlamı budur. Kimi evladı için vardır. Hedefi onu iyi yetiştirebilmektir. Maddi manevi desteğini esirgemez evladından. Devamlı okul kapılarında, dershane önlerindedir. Kimi alem İslam'ın derdiyle dertlenir, davasının ateşli savunucusudur, İslam'ın hakimiyetinden ümitlidir, bu ümitle hizmet eder, seferber olur. Örnekleri daha da arttırabiliriz. Her ne kadar hedefleri farklı olsa da bu insanların ortak bir noktası vardır ki o da onların gözlerindeki ışıltıdır. Hedeflerine olan tutkularıdır. Onların tutkuları bir erkeğin eşine, bir annenin evladına olan düşkünlüğü gibidir. Hayalleri, düşünceleri, eylemleri hep hedefleriyle paraleldir. Enerji yüklüdürler. Önlerine çıkan engeller onları yıldırmaz. Hedeflerine kilitlenmişlerdir. Onlara göre başarısızlık, hezimet yoktur, deneyim vardır. Ampülü bulan adam hakkında anlatılır. Sayısı yüzleri geçen deneyler yapmıştır. Ancak ampülü icatta başarısız olmuştur. Çevresindekiler ona, bırak vazgeç, yüz bilmem ne kadar denedin olmadı deyince adam, ben bu kadar yoldan ampülün bulunmadığını öğrendim şeklinde cevap vermesi bunun göstergesidir. Peki hedefsiz bir insan düşünülebilir mi? Düşünülmemekle beraber sayıları o kadar çoktur ki, etraf hayatın gayesini idrak edememiş, yaptığı hiçbir işten zevk almayan, hak olsun batıl olsun herhangi bir davaya intisap etmemiş, çevresinde olan biten her şey kendisine boş ve saçma gelen, aslında kendi hayatının boş olduğunu bir türlü fark edemeyen mutsuz insanlarla doludur. Müminin hedefi nedir? Cennet değişinizi duyar gibiyim. Evet, mü'min cennet için plan proje üretir. Zira Allah ona, yarışanlar bunun için yarışsın. Mutaffifin 26. ayet. Diyerek cenneti hedef göstermiştir. Burada biraz duralım. Acaba hedefi olan insanların özellikleri gerçekten bizde var mı? Yoksa İslam'ın mü'mine yüklediği misyon nedeniyle alışkanlık haline gelen bir ifade mi bizim cennet hedefimiz? Hedefi cennet olan insan, onu cennete götürecek amilleri araştırır. Duyduğu, öğrendiği ne varsa uygulamak için heyecanlıdır. Enerji doludur. İbadet onu yormaz, bilakis şarj olur. Amele düşkündür. Hatta o kadar düşkündür ki, bakanlara cennet ehlini hatırlatır. Hata yaptığında bu hata onu başladığı noktaya ya da daha geriye götürmez. Tevbe ile onu daha yükseklere taşır. Bu özelliklere bakarsak sanki bizim durumumuz hedef sahiplerinin hallerinden ziyade hedef belirleyip de sebat edemeyen, aldanan Moğol'un haline benziyor. Hedef belirlemek kadar hedefe ulaşmak için gidilen yolda sebat etmek, amacını hatırdan çıkarmamakta önemlidir. Çünkü hayatınızı anlamlandıran amacınıza ulaşmanıza engel olacak o kadar çok amil vardır ki bunlardan ilki ve en önemlisi de Aldatıcı dünyadır. Hikayemizdeki terzi dünyayı temsil eder. Anlattığı hikayeler de dünya hayatının süsü ve eğlenceleridir. Dünyanın cazibesi, zevk, sefa, oyun, eğlence, kadın, erkek, evlat, mal, makam, şöhret, şehvetlerden ileri gelir. İşte insanın süslere aldanıp yoldan çıkması an meselesidir. Her sapma dönüşü imkansız bir yola sokmasa da insanı, Dikkat etmek gerekir. Hatada ısrarcı olmak, mol asker gibi hedefi tamamen unutmak, durum değerlendirmesi dediğimiz muhasebe yapmamak dönüşü imkansızlaştırır. Ve daha da kötüsü tüm bunlar olurken ömrümüzün tıpkı terzinin aşırdığı kumaş gibi tükenmesidir. Aldanışımızla terk-i diyar etmemizdir. Ecelin bizi bu aldanışımızla yakalamasını kim ister ki? Aldanışlarımızın Farkına Varma Dileğiyle Bu Yazı Tevhid Dergisinin 13. Sayısında Yayınlanmıştır.